Ölümü Hatırlamak Mukaddime Eûzu billâhi mineş şeytânir racîm Bismillâhirrahmanirrahîm Hamd sadece Allahü Teala'ya mahsustur. O Allah ki ölüm ile beraber cembarların boynunu Kisraların belini kırdı. Kayserlerin emellerini boşa çıkardı da, onları zelil ve perişan etti. Onlar ki ölümden nefret ederlerdi. Fakat Allahü u Teala'nın vaadi subhanisi geldiği vakit, onları yere serdi ve saraylardan mezarlara, evlerin aydınlığından lahdin karanlığına, cariyelerle eğlenmekten kurt ve böceklerin kucağına yer üstündeki zevklerden yer altında kıvranmaya dost ve ahba bile ünsiyetten mezarda yalnız kalmaya yumuşak atlas dibalar üzerine yaslanmaktan sert toprağa intikal ettirdi onların satvet ve haşmetleri kendilerini ölümden kurtaramadı. Nasıl? Onların sesi daha çıkıyor mu? Beka ve kahru istila ile tekleşen ve bütün canlıları takdir ettiği ölümle zelil eden, sonra da ölümü müttakiler için bir kurtuluş ve vuslat kapısı yapan, mezarı da kıyamete kadar asiler için tutuklu yeri kılan Allahü Teala'yı tesbih ve takdis ederim. Zahiri nimetleriyle inam, galip ve kahir şekilde intikam ona mahsustur. Yer ve göklerde evvel, ahir, hamd ona mahsustur. Salatü selam, açık mucize ve alametler sahibi olan Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem ve âline olsun. Kendisini ölüm yakalayacak olana, varacağı yerin toprak, arkadaşlarının böcekler, konuşacaklarının münker ve nikir melekleri, karyolasının mezar, devamlı duracağı yerin toprak, uğrak yerinin kıyamet, son yerinin cennet veya cehennem olduğunu bilen kimseye yaraşan, fikir ve zikrinin ölüm olması, ölüm için hazırlanması, ona göre tedbir alması, ölümü beklemesi ve bütün imkanlarıyla ölüm için hazırlanmasıdır. Hatta insan daima kendisini mezardaki ölülerden saymalıdır. Çünkü, uzak olan gelmeyecek olandır. Yoksa her gelecek yakındır. Akıl, ölüm için hazırlanmaktır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akıllı adam kendisini hesaba çekip ölüm için hazırlanandır buyurmuştur. Bir şey için hazırlanmak, onu sık sık hatırlamakla hatırlamak da hatırlatıcı şeylere bakmakla mümkündür. Bunları anlatmaktan maksat, ölüm için hazırlanmaya teşviktir. Çünkü ömrümüzden az bir şey kaldı. Ölüm yolculuğu yaklaştı. Ne yazık ki insanlar bundan gafildirler. Nitekim Allahü Teala, Enbiya Suresi 1. ayetinde mealen, İnsanların hesap vakti yani kıyamet günü yaklaştı. Onlar ise hala bundan gaflette yan çizip aldırmıyorlar buyurdu. Ölümü hatırlamak ve anmak Dünyanın zevklerini seven, ona aldanıp meyleden kimse ölümden gaflet eder ve ölümden bahsedilince ondan nefret eder. Dünyanın zevklerini seven, ona aldanıp meyleden kimse ölümden gaflet eder ve ölümden bahsedilince ondan nefret eder. İşte bu gibiler hakkında Allahü Teala Cuma suresi 8. ayetinde "Ey resulüm onlara de ki haberiniz olsun o kaçıp durduğunuz ölüm" muhakkak gelip size kavuşacaktır. Sonra hem gizliyi, hem aşikarı bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size neler yaptığınızı haber verecektir.'' buyurdu. İnsanlar, üç kısma ayrılır. Birinci kısım, dünyaya dalanlar. İkinci kısım, tövbe edip hakka yönelenler. Üçüncü kısım, Kemale ermiş ârifler. 1- Dünyaya dalanlar ölümü hiçbir zaman hatırına getirmez. Bazen ölümü anarsa da dünyadan nasıl ayrılacağına üzülerek anar. Bunun için ölümü yerer. Bu gibilerin bu maksatla ölümü anmaları Allah'tan uzaklaşmaktan başka bir yarar sağlamaz. 2- Henüz tövbe etmiş olana gelince, onun ölümü fazla anması, korku ve haşiyetinin artması ve tövbeye devamı için lazımdır. Bazen ölümden korkması, tövbesini tamamlamadan ve gerekli azığını almadan ecelinin gelmesi korkusu sebebiyle olabilir ki, burada mazur sayılır. Bu maksatla ölümü sevmeyen, Resulullah'ın Sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a mülakatı yani ölümü kerih göreni ondan hoşlanmayanı Allah da kerih görür. Buyurduğu kimselerden sayılmaz. Öyle olan bir kimse ne ölümü ne de Allah'a mülakatı kerih görmüyor. O daima kusur ve noksanlarını telafi peşindedir. 3- Arife gelince, o devamlı olarak ölümü hatırlar. Çünkü ölüm, sevgilisiyle buluşma zamanıdır. Seven, sevgilisiyle buluşacağı günü hiç hatırından çıkarmaz. Hatta böyle olan bir kimse, ölümün geç gelmesine canı sıkılır. Bir an önce bu isyan dünyasından kurtulup, Allah'a ulaşmaya can atar. Nitekim Huzeyfe radıyallahu anh ölüm döşeğine yattığı vakit dost ani bir baskınla geldi. Pişmanlık fayda vermez. Allah'ım fakirlik ve hastalıktan hakkımda hayırlı olanı bana ver. Ölüm de hakkımda yaşamaktan hayırlı ise sana ulaşıncaya kadar ölüm yolunu bana kolaylaştır diye dua etmiştir. Demek ki, kusurlarını telafi ve sermaye edinmek maksadıyla henüz tövbe etmiş olanın ölümden hoşlanmamasında, hazırlıklı bulunanın da ölümü sevmesinde mazur sayılırlar. Fakat bu ikisinde de daha üstün rütbe, kendisi için ölüm veya kalım taraflarını tercih etmeden İşi Allah'a havale edip, onun için en sevimli olanı, kendisi için de en sevimli olmaktır. İşte aşırı derecede sevgi sayesinde, teslim ve rıza makamına yükselen budur. Bu ise son rütbedir. Her halükarda ölümü hatırlamakta sevap ve fazilet vardır. Zira dünyaya meyleden insan, Ölümü hatırlıya hatırlıya yavaş yavaş dünyadan uzaklaşmaya başlar. Çünkü artık nimetleri ona ağır gelmekle zevklerinden hoşlanmamaya başlar. Böylece dünyanın lezzet ve şehvetlerinden insanı soğutan her şey kurtuluş sebeplerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zevkleri yok eden ölümü çok anın diye buyurmuştur. Yine başka bir hadisi şeriflerinde eğer siz Adem oğullarının ölüm hakkında bildiklerinizi hayvanlar bilseydi onların vücutlarında et bulup yiyemezdiniz buyurdular. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah'a şehitlerle beraber haşrolacak kimse var mı diye sordu. Resulullah Evet, günde yirmi defa ölümü hatırlayan şehitlerle haşr olur diye cevap vermiştir. Çünkü 20 defa ölümü hatırlamak insanı dünyaya aldanmaktan alıkor ve ahiret için hazırlanmaya ölümü unutmaksa insanı dünya zevkine sürüklemeye sebep olur. Yine Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem, ''Mü'minin hediyesi ölümdür.'' buyurmuştur. Çünkü dünya, mü'minin tutuklu bulunduğu bir yerdir. Zira burada, devamlı olarak nefsiyle mücadele, şehvetlerine karşı riyazet ve şeytanın saldırısına karşı savunma halindedir. Ölüm ise, bütün bu sıkıntılardan azat olmak demektir. Azatlık ise, kendi hakkında bir hediyedir. Yine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ölüm, her mü'min için bir kefaret'tir buyurmuştur. Bununla da gerçek Müslümanı kastetmiştir. O Müslüman ki, Müslümanlar onun elinden ve dilinden emin olmuş, mü'minin iyi vasıfları kendisinde yerleşmiş, günahlarla kirlenmemiş, ancak farzları yerine getirmek ve büyük günahlardan kaçınmakla bazı ufak tefek hataları olmuştur ki, ölüm bunları yok eder. Âtâ-i anlattığına göre, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kahkahalar atan bir meclise uğradı ve meclisinizi, muhabbetinizi, zevklere alt üst eden şeylerle karıştırınız buyurdu. Onlar da o nedir diye sordular. Resulullah ölümdür buyurdu. Enes'in radıyallahu anh rivayetinde Resulullah ölümü çok hatırlayın zira o günahlardan korur ve dünyadan yüz çevirtir buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayırıcılık bakımından ölüm yeter buyurdu. Başka bir hadisi şerifte de vaiz olmak bakımından ölüm yeter buyurmuştur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide gitmiş, orada bazı kimselerin konuşup gülüştüklerini görünce ölümü anın ''İyi biliniz ki, nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, benim bildiğimi siz bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız.'' buyurmuştur. Bir defa Resulullah'ın yanında bir adamı övdüler. Resulullah ''Bu adamın ölümü anması nasıldır?'' diye sordu. Onlar da, ''Ölümü andığını hiç hatırlamıyoruz.'' dediler. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o halde adamın bir değeri yoktur buyurdu. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün 10. şahısı olarak Resulullah'ın huzurunda bulunuyordum. Ensar'dan birisi insanların en akıllısı ve en keremlisi kimdir diye sordu. Bunun üzerine Resûlullah, ''Ölümü daha çok anan ve onun için daha çok hazırlanandır. İşte dünyanın şerefini ve ahiretin keremini ihraz eden akıllılar bunlardır.'' buyurdu. Ölüm hakkında alimlerin sözleri Hasan-ı Basri, ''Ölüm, dünyanın bütün kötülüklerini açığa çıkarttığında akıl sahibi için, Dünyalık hususunda sevinç namına bir şey bırakmadı dedi. Ölüm dünyanın bütün kötülüklerini açığa çıkarttı da akıl sahibi için dünyalık hususunda sevinç namına bir şey bırakmadı dedi. Rebi bin Haysem kişinin beklediklerinde ölümden daha hayırlısı yoktur demiştir. Yine bu zat Beni kimseye bildirmeyin, Beni Rabbime havale edin, dedi. Hakimlerden birisi, Kardeşliklerinden birisine yazdığı mektupta, Kardeşim, Ölümü arayıp bulamayacağın gün gelmeden önce, Bu dünyada ölüm için hazırlan, dedi. İbn-i Sirin'in yanında, Ölümden bahsedildiği vakit, Odun kesilir, ve bütün azaları ölmüş gibi donardı. Ömer bin Abdülaziz her akşam adamlarını başına toplar, ölümden ve kıyametten bahsederler ve adeta bir ölen varmış gibi ağlarlardı. İbrahim Teymi iki şey beni dünya zevkinden ayırmıştır. Biri ölüme hatırlamak, diğeri de Allah huzurunda hesap vermeyi düşünmektir, dedi. Kâb'da radıyallahu an, Ölümü bilene dünyanın elem ve sıkıntıları kolay gelir, dedi. Mıtraf anlatıyor. Rüyamda Basra Mescidi'nin ortasında adamın biri, Ölümü hatırlamak korkanların kalbini deldi. Vallahi onları şaşkın görüyorum. Dediğini duydum dedi. Eşşas anlatıyor. Hasan-ı Basri'nin sohbetine devam ederdik. Onun sohbeti, cehennem, ahiret ve ölüm işini hatırlamaktan ibaret idi. Safiye radıyallahu anhâ diyor. Kadının biri, Hazreti Ayşe'ye kalbinin kasvetinden şikayet etti. Hazreti Aişe radıyallahu anhâ, Ölümü çok an ki kalbin yumuşasın buyurdu. Kadın da böyle yaptı ve kalbi yumuşadı. Bunun üzerine kadın Hazreti Ayşe'ye gelerek teşekkür etti. İsa aleyhisselamın yanında ölümden bahsedildiği vakit vücudundan ter yerine kan sızardı. Davut aleyhisselam da ölüm ve kıyamet anıldığı vakit, azaları birbirinden ayrılıncaya kadar ağlar. Allahü Teala'nın rahmeti anıldığı vakit kendine gelirdi. Hasan el-Basri, aklı başında olan herkes ölümden korkar ve onun için üzüntü duyar derdi. Ömer bin Abdülaziz alimlerden birisine bana vaaz et, dedi. Alim halifelerin İlk öleni ölenisen değilsin yani sen de her halife gibi öleceksin dedi. Ömer bin Abdülaziz daha söyle dedi. Alim Adem Aleyhisselam'a varıncaya kadar bütün ataların ölümü tatmış ve sıra sana gelmiştir dedi. Bunun üzerine Ömer bin Abdülaziz ağladı. Rebi bin Haysem de, ölümü hatırından çıkarmamak için, evinin içinde, günde birkaç defa yatıp kalktığı bir mezar kazdırmış ve bir an ölüm hatırımdan çıksa, kalbim bozulur, derdi. Mıtraf bin Abdullah, şu ölüm yok mu? Servet sahiplerine servetlerini zehir etmiştir. O halde, Ölüm olmayan yer için servet hazırlayın demiştir. Ömer bin Abdülaziz Ambesi'ye Ölümü çok hatırla, şayet bolluk içindeysen onu sana daraltır, darlıktaysan hayatını genişletir dedi. Ebu Süleyman Darani, Ümm-i e, Ölümü sever misin diye sordu. Kadın da hayır dedi. Ebu Süleyman Darani, ''Peki bunun sebebi nedir?'' dedi. Kadın, ''Bir adama karşı bir suç işlesem, onun yüzünü görmek istemem. Allah'a bu kadar isyan ettiğim halde, ona ulaşmayı nasıl seveyim?'' demiştir. Abdullah bin Mesud, ''Dünyanın tadı kaçtı, sıkıntısı kaldı. Bugün ölüm, her Müslüman için bir armağandır dedi. Abdullah bin Mübarek ölümden sonrası için ölmeden önce hazırlık yap dedi. Abdülalâ Kureşi iki şey var ki beni dünya zevklerine dalmaktan alıkoyuyor. Bunlar ölümü hatırlamak ve Allahü Teala'nın daima huzurunda bulunmaktır. Abdul Ala Kureşi, hiçbir fert yoktur ki ölüm meleği günde iki defa kapısını çalmasın dedi. Abdül Hakim Hüseyini insan ölümü aklında tuttuğu müddetçe vaza nasihate ihtiyacı kalmaz dedi. Ali bin Ebi Talip elinde bol dünyalık varsa onunla çok ferahlanma. Ondan kaybettiğin olursa hüzne boğulma. Bütün gayretini ölümden sonrası için harca.'' buyurdu. Bişri Hâfi, ''Ölümü hatırladığın zaman dünyanın güzelliği ve şehvetleri senden gider ve dünyayı seven kişi ölümü sevmez.'' dedi. Celal ettiğini Rûmî, ''Her dert, Ölümden bir parçadır. İnsan aslan da olsa, onun birisini dahi kovamaz. Ölümün bir parçasını kovmaya gücün yetmez iken, bilesin ki onun tamamı şerbetin olup içeceksin.'' dedi. Yine Celaleddin-i Rumi, ''Ölümün bir parçası olan dert ve belalar sana tatlı gelirse, allah Teala Teâlâ sana ölümü tatlı eyler. Bedene gelen hastalıklar ölümün elçisidir. Ölüm elçisinden yüzünü geri çevirme. Hayatı dertsiz, elemsiz geçen kimsenin ölümü de acı olur. Nefsine tapanın ruhu için kurtuluş yoktur buyurdular. Derviş acı, ölüm bilinmeyen bir şeydir. Gelmeden görünmez. Gelince de aman vermez. Ölüm seferine çıkanın, Bir daha geri dönmesine imkan yoktur. Bu yalan dünya, Nice defalar dolup boşalmıştır. Ölüm, nice anaların yavrusunu almış, Nice babaların boynunu bükmüş, Nice yavruları anasız babasız koymuştur. Herkes, Birbirinin öldüğünü, gül yüzünün kara toprakta solduğunu görür. Bununla beraber dünyaya bağlanmaktan vazgeçmez. Dünya derdini çeker, dünya işine dalar. Fakat nihayet yaptığını bırakıp gider. Böyle olduğu halde kimse aklını başına toplayıp yalancı dünyanın halini anlayamamakta ve bu yolculuğa hazırlanmamaktadır, dedi. Ebu Bekir Sıddık, radıyallahu anh, Ey kardeşim, sana yaptığım tavsiyeyi aklında tut ve kaybolmamasına dikkat et. Ölümü özüne sevdir, nasıl olsa gelecek, buyurdu. Ebu Bekir Tamistani, ölüm, Ahiret kapılarından bir kapıdır. Bu kapıdan geçmeyen Allahü Teala'ya kavuşamaz, dedi. Ebu Derda Üveymir bin Zeyd radıyallahu anh, Ölümden sonra neler göreceğinizi bir bilseniz, İsteyerek ne yemek yer ne de su içerdiniz. Biçilen, sonra da yenen bir ot olmayı ne kadar arzulardım buyurdu. Ebu Muhammed Tüsteri, insanlar uykudadır. Ölümle uyanırlar. Uyanınca, boşa geçirdikleri zaman için pişmanlık duyarlar. Fakat bir fayda temin edemezler.'' dedi. Evzai, ''Ölümü çok hatırlayan kimse, dünyaya rağbet etmez.'' dedi. Eyüp Sahtiyani, ''Bana, Ehl-i Sünnet itikadında olan bir müminin ölüm haberi gelince, sanki bedenimden bir uzun kopmuş gibi olur, dedi. Feridüddin Genc-i Şeker, allah te Allahü Teala'yı hatırlamayanlar ölüler gibidirler, dedi. Hacı Abdullah Efendi, ölümü çok hatırlayınız. Ölüm gelmeden hesabınızı yapınız. Tövbe ediniz ki affa kavuşasınız.'' dedi. İmam-ı Rabbani, ''Ölüm, sevgiliyi sevgiliye kavuşturan bir köprüdür.'' dedi. Kabül Ahbar, ölümü gerçekten tanımış bir kimseye, dünya bela ve musibetleri, dert ve sıkıntıları çok hafif gelir.'' dedi. Ömer bin Abdülaziz, Ölümü çok hatırla. Eğer geçim rahatlığı içindeysen, bu sana darlık, ürperti getirecek. Geçim darlığı içindeysen, genişlik, ferahlık kazandıracak, dedi. Süfyan-ı Sevri, Ölüm her an gelebilir. Yarına kadar yaşayabileceğini zanneden bir kimse, ölüm için hazırlıklı değildir. Allahü Teâlâ'ya yapılan ibadetler, Ölümü hatırlamaya işarettir. Günah ve kusur olan işlerde ölümü unutmuş olmanın alametidir dedi. Veysel Karani uyuduğun zaman ölümü yastık yap. Kalkınca da onu göz önünde bil dedi. Yahya bin Muazı Razi ölümü bir tabağa koyup çarşıda satsalardı Ahiret ehli başka bir şeye bakmayıp onu satın alırdı, dedi. Sabit bin Eslem el Benani bir kimsenin ölümü çok hatırlaması amellerinde kendini gösterir, dedi. Yine Sabit bin Eslem el Benani bir saat, bir an, bir miktar ölümü hatırlayan kimseye ne mutlu. Süfyan-ı Sevri, bir kimse hep ölümü hatırlar, ömrünü ölüme ve ondan sonraki hayata hazırlamakla geçirirse, kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Ölümü hiç hatırlamaz, gafletle günleri geçerse, onun kabri cehennem çukurlarından bir çukur olur, dedi. Ölümü kalbe yerleştirmek, İnsanların ölümden gafleti onu az düşünüp az konuşmalarındandır. Hatta ölümü hatırlayanlar da onu boş bir kalb ile düşünmez. Dünya şehvetleriyle meşgul olan kalpler ile düşünürler. Bu bakımdan ölümü hatırlamak gönüllerde fazla tesir etmez. Bunun çaresi her şeyden sıyrılmış boş bir kalb ile daima gözünün önünde bulunan ölümü, çöl veya deniz yolculuğuna çıkacak olan insanın bu tehlikeli yolculuktan başka bir şey düşünmediği gibi düşünmektir. Nitekim Ebu Derda radıyallahu anh ölüleri hatırladığın vakit kendini de onlardan biri diye kabul et demiştir. İbni Mesud radıyallahu anh Said başkasından ders alandır demiştir. Ömer bin Abdülaziz, görmüyor musunuz, her gün sabah veya akşam nasıl birini Allah'a yolcu ediyoruz, onu yerin içine koyup üzerine toprağa atıyoruz, dostları geride kalıyor ve ilişkileri tamamen kesiliyor demiştir. İşte bunları ve benzerlerini devamlı olarak düşünmek, Mezarları ziyaret etmek, hastaları görmek gibi tutum ve davranışlar, gönülde ölümü hatırlamayı tazeler ve bu hal kalbinde galebe çalarak bütün işlerinde ölümü göz önünde bulundurmaya ve buna göre hazırlanmaya vesile olur da bu sayede dünyaya aldanmaktan korunmuş olur. Bir gün İbni Muti evine baktı, ve evi hoşuna gitti. Sonra, Vallahi ölüm olmasa seninle sevinir ve eğer dar olan mezara girmeyecek olsam, dünyalıktan hoşlanırdım. Fakat şimdi bunların hepsi boş şeylerdir, diyerek yüksek sesle ağlamaya başladı. Kısa Emelin Fazileti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah İbni Ömer'e radıyallahu anh hitaben Sabaha çıktığın vakit, akşama çıkacağını düşünme. Akşama çıktığın vakitte de sabahlayacağını hatırına getirme. Hayatından ölümün ve sıhhatinden hastalığın için ayır. Ey Abdullah yarın adının ne olacağını bilemezsin buyurmuştur. Hz. Ali'den radıyallahu anh gelen rivayette Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin için en çok korktuğum iki kötü huydur. Nefsinizin hevasına uymak ve uzun kuruntudur. Hevaya uymak insanı haktan alıkor. Tuli emel ise dünya sevgisinden gelir allah Teala dünyayı sevdiğine de, buğz ettiğine de verir. Fakat bir kulunu sevdiği vakit, mutlak surette ona imanı nasip eder. İyi biliniz ki, dünya arkasını çevirdiği gitmek üzeredir. Ahiret ise bize yönelmiş yaklaşmaktadır. İyi biliniz ki, amel gününde, hesabınız olmayacağı gibi hesap gününde de amelinizin olmayacağından korkulur buyurmuştur. Ümmü Münzir'in rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir akşam vakti bazı kimselere hitaben ey insanlar Allah'tan utanmıyor musunuz buyurdu. Dinleyenler niçin ya Resulallah dediler. Resulullah Zira yiyeceğinizi toplar, ulaşamayacağınız uzun emeller peşinde koşar ve oturamayacağınız inşaatları yaparsınız.'' buyurdu. İbni Abbas'ın radıyallahu anhüma rivayetinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, abdest bozduğu vakit hemen akabinde teyemmüm ederdi. Bir gün kendisine, ''Yakında su var.'' dedim bana belki suya bulaşamam buyurmuştur. Diğer bir hadisi şerifte Adem oğlu 99 ümit peşindedir. Umduklarını kaçırırsa ihtiyarlığa düşer buyurmuşlardır. İbni Mesud radiyallahu anhuma bu insan bunlar da etrafını kuşatan tehlikeli ümitleridir. Açık olarak karşısındadırlar. Bu ümitlerden sonra ihtiyarlık, ihtiyarlıktan sonra da emeller gelir. O açık ümitleri için çeşitli emeller besler. Şayet umduğuna ulaşamazsa ihtiyarlık onu öldürür. Dedi. Enes'in radyallağu anı rivayetinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Adem oğlu ihtiyarladığı halde iki haslet kendisiyle kalır. Onlar da hırs ve tuli emeldir buyurdu. Diğer rivayette Adem oğlu ihtiyarladığı halde kendisinde iki haslet gencelir. Onlar da mala ve ömre haris olmaktır buyuruldu. Yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu ümmetin evveli yakin ve züht sayesinde kurtuldu. Sonu da cimrilik ve tuli emel sebebiyle helak olacaktır, buyurmuştur. İsa aleyhisselam ihtiyar bir demircinin karşısında oturdu. Ve Allah'ım bunun tuli emel arzusunu kes diye dua etti. Demircinin işi hemen bıraktığını ve tezgahın üzerindeki işinin yarım kaldığını görünce, ''Ya Rabbi, bunun emelini arttır.'' diye dua etti. Adam da tekrar çekici elini alıp işe başladı. İsa aleyhisselam ihtiyar demirciye, ''Önce işi bıraktın, sonra tekrar başladın. Bunun sebebi nedir?'' diye sordu. İhtiyar, ''Bir ara, Artık ihtiyarladın. Daha ne kadar çalışacaksın? Artık işi bırak diye hatırımdan geçti ve işi bıraktım. Sonra canım, yaşadığın müddetçe yemeye ihtiyacın var. Böyle durmakla olmaz diye düşündüm ve yeniden işe başladım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde emellerinizi kısaltın ölümünüzü gözünüzün önüne getirin ve Allahü Teala'dan hakkıyla haya edin buyurdu. Resulullah duasında "Allah'ım, ahirete engel olan dünyadan, ölümün hayrına mani olan hayattan ve amelin hayrını meneden emelden sana sığınırım." derlerdi. Mitraf Ecelemin zamanını bilseydim aklımın başımdan gideceğinden korkardım. Fakat Allahü Teala lütfetti, bunu gizledi ve bize gafletini verdi. Eğer gaflet olmasaydı hiç kimse bir işine bakamazdı dedi. Hasan gaflet ve emel Adem oğulları için iki büyük nimettir. Eğer bunlar olmasaydı Müslümanlar sokaklarda yürüyemez hale gelirlerdi, demiştir. Süfyan-ı Sevri, öğrendiğime göre insan ahmak olarak yaratılmıştır. Eğer ahmak olmayıp her şeyi inceden inceye düşünebilseydi, hiç kimse geçimi için çalışamazdı, dedi. Ebu Said bin Abdurrahman, Dünya mamuriyetini, adamlarının ahmaklığına medyondur, dedi. selman Farisi radıyallahu anh, üç şey beni hayrete düşürdü ve hatta güldürdü. Bunlar, ölüm kendisini yakalamak üzere olduğu halde, dünyalık peşinde olan, unutulmadığı halde kendisi gaflette bulunan, Rambisi kendisinden razı olup olmadığını bilmediği halde ağız dolusu gülenlerdir. Üç şeyde beni üzdü ve ağlattı. Bunlar da Resulullah ve onun mensubu gibi dostların ayrılığı, kıyametin dehşeti, cennet veya cehenneme gitme düşüncesidir.'' buyurdu. Zatın birisi de, ''Zürareyi ölümünden sonra rüyamda gördüm ve kendisine hangi amel sizin için daha faydalı olmuştur?'' Diye sordum. O da tevekkül ve kısa emeldir, dedi. Süfyan-ı Sevri, zahitlik kaba kumaş ve sof giymek değildir. Zahitlik uzun emelleri atmaktır, dedi. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, ölüm boynunuza asılı, dünya ise ardınızda dürülmektedir, Dedi.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 ''Cebinde ne var?'' diye sordu. O da, ''Dostlarımdan birisi bana bir miktar yardımda bulundu ve onucunu bunlarla açmanı arzu ederim.'' dedi. Bunun üzerine hocası, ''Demek ki sen akşama kadar yaşayacağını hatırından geçirebiliyorsun. O halde ben seninle artık konuşmam.'' dedi ve kapıyı üzerime kapıyarak içeri girdi. dedi. Abdullah bin Sümeyt, babasının şöyle dediğini anlattı. Ey sıhhatine aldanan, sapasahlam bir insanın düşüp öldüğünü hiç görmedin mi? Ey ömrünün uzunluğuna aldanan, vakti gelmeden kimsenin öldüğünü hiç gördün mü? Eğer sen ömür boyu bunu düşünsen, geçmiş zevklerini unuturdun, sıhhatine ve uzun boylu yaşamana mı aldanıyorsun? Ölümünden emin mi oldun, yoksa ölüm meleğine mi aldırış etmiyorsun? İyi bil ki, ölüm meleği geldiği vakit, onu servet ve adamlarından hiç kimse önleyemez. Ölüm anının gam, gussa, keder, hasret ve nedamet olduğunu bilmiyor musun? Sonra ölüm ötesi için çalışan kula, ''Allah rahmet etsin, Allah o kula rahmet etsin ki, ölüm gelip çatmadan önce kendine bakmış ve hazırlanmıştır.'' dedi. Ebu Zekeriya et-Teymi anlatıyor. Süleyman bin Abdülmelik ile Mescid-i Haram'da bulunuyorduk. Birisi içerisi oyulmuş ve yazılmış bir taş getirdi ve yazıyı okuyacak adam aradı. ve bin Münebbih geldi ve yazıyı şöyle okudu. Ey oğlu, Ömründen ne kadar kaldığını bilseydin, dünyadan yüz çevirir ve biraz daha fazla amel etmeye gayret ederdin. Hırsını azaltırdın. Halbuki ölüm yarın sana gelecek, sürçmelerine seni pişman edecek, varlığından ve adamlarından seni sıyıracak, artık, ne dünya adamı olacak ne de ahiretin için bir şey yapabileceksin. O halde hasret ve nedamet gelmeden ahiretin için çalış. Bu yazıyı dinleyen Süleyman bin Abdülmelik hüngür hüngür ağladı. Kamka bin Hakim de 30 yıldır ölüm için hazırlanmaktayım. Eğer ölüm şimdi kapıma gelse, ''Şu veya bu işim var diye tehirini istemem.'' demiştir. Süfyanı ı Sevri diyor, ''Kûfe mescidinde bir ihtiyar ile karşılaştım. İhtiyar, 30 yıldır burada ölümümü beklemekteyim. Şayet şu anda ölüm kapıma gelse, ona bir şey emretmem ve bir şeyden de onu men etmem. Benim kimsede bir şeyim olmadığı gibi, kimsenin de bende bir şeyi yoktur.'' dedi Abdullah bin Salebe belki de sarılacağın kefen dokunmuştur sen ise hala gülüp duruyorsun demiştir Rivayet edildiğine göre Mahrufu Kerhi kâmet etti ve Muhammed bin Ebi Sevbe'ye geç namazı kıldır dedi Muhammed ben size bu namazı kıldırırsam ikinci namaz vaktine erişemem Ölürüm, dedi. Bunun üzerine maruf kerhi, demek sen o vakte yetişeceğini düşünebiliyorsun. Bu gibi uzun emellerden Allah'a sığınırım. Zira tuğli emel, insanı iyi amelden alıkor, dedi. Ömer bin Abdülaziz, bir hutbesinde, üzerinde yaşadığınız bu dünya, devamlı kalacağınız bir yer değildir. Allahü u Teala, onun yok olmasına hükmetmiş ve üzerinde yaşayanların buradan göç etmelerini takdir etmiştir. Nice sağlam mamureler var ki yakında harabeye döneceklerdir. Nice aldanmış ikamet sahipleri var ki yakında göç edeceklerdir. İyilik yapınız ki en güzel şekilde buradan Allah'a göç edesiniz. Azığınızı alın. Azığın hayırlısı takvadır. Dünya bir bulut gölgesi gibidir, tez geçer. Adem oğulları birbirini çekememekle uğraşıp dururken, o çeker gider. Allahü Teala da kaderiyle insanı davet eder ve onun eserlerini mahveder. Mevcud olanlar gider, yenileri gelir ve yeniden işe başlarlar. ''Dünyanın kârı zararına muadil değildir. Onun neşesi az, üzüntüsü çoktur.'' dedi. Ebu Bekri radıyallahu anh hutbesinde, ''Nerede o parlak yüzler, nerede o gençliğine mağrur olanlar, nerede o kaleler inşa eden hükümdarlar, nerede savaş alanlarında, ''Zaferden zafere koşan kumandanlar, zaman onları yok etti. Nihayet mezarın karanlığına karıştılar. Acele kurtuluşa koşun.'' dedi. Uzun ve kısa kuruntularda insanların dereceleri. 1- İnsanların bir kısmı devamlı olarak dünyada kalmayı ister ve arzu eder. Nitekim Bakara suresi 96. ayetinde Allahü Teala, sen Yahudi ve müşrikleri dünya hayatı üzerine insanların en harisi bulursun. Bu müşriklerden bazısı bin sene yaşamayı arzu eder. Halbuki yaşamak onu azaptan uzaklaştıracak değildir. Allah onların ne yaptığını görmektedir ve görücüdür, buyurdu. İki, bir kısmı da ihtiyarlayıncaya ve en çok yaşayan insanlar kadar yaşamayı ister. Bu da dünyayı çok seven bir insandır. Nitekim Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, yaşlı adam, yaşlılığı sebebiyle boyun kemikleri birbirinden ayrılsa da Dünyayı arama sevgisinde gençtir. Müttekiler müstesna, bunlar ise azdır, buyurdu. 3. İnsanların bir kısmı da bir yıl daha yaşamak ister ve bu bakımdan daha ilerisi için meşgul olmaz. Çünkü gelecekte sağ kalacağını düşünmez ve adam kış için yazın, yaz için de kışın hazırlanır. Bir yıllık nafakayı sağladı mı, artık ilerisini düşünmeden, ibadetiyle meşgul olur. Bir kısmı da, bir kış veya bir yaz yaşayacağını düşünür. Bunun için, kışta ise yazlık, yazda ise kışlık nafaka telaşında olmaz. 4. İnsanların bir kısmı, bulunduğu saatten ileri geçeceğini düşünmez. Nitekim Resulullah, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Abdullah! Sabahladığın vakit akşama çıkacağını, akşamladığın vakitte sabaha çıkacağını düşünme buyurmuştur. 5- İnsanların bir kısmı da bir saat dahi yaşayabileceğini düşünmez. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yakın mesafede su varken, belki ona ulaşamam diyerek teyemmüm etmiştir. 6. Bir kısmı da, öldüm, ölüyorum diye, ölümü iki kaşı arasında bulundurandır. Muaz bin Cebel'den radıyallahu an gelen şu rivayet, bu gibiler hakkındadır. Resulullah kendisine, imanın hakikati nedir diye sordular. Muaz, attığım bir adımdan sonra ikinci adımı atacağımı ümid etmememdir dedi. Ameli tehir afeti. Şurası iyi bilinmelidir ki bir adamın başka bir yerde iki kardeşi olsa, birisinin yarın, diğer kardeşin ise en az bir ay sonra geleceğini bilse, elbette ki bir ay sonra gelecek için değil yarın gelecek olan kardeşi için hazırlık yapar. Bunun gibi, ölümün daha bir yıl sonra geleceğini tahmin eden, bir yıl daha müddet var diyerek, ölüm için hazırlanmaz da ameli tehir eder. Bu doğru değildir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden her birinizin dünyadan beklediği, ya azdırıcı zenginlik, veya unutturucu yoksulluk Yahut ifsad edici hastalık Veyahut da bağlayıcı ihtiyarlık Deccal veya kıyamet ise tez gelir buyurmuştur i̇bn Abbas'ın radıyallahu anhuma rivayetinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bir adama nasihat ederken Beş şeyden önce beş şeyi fırsat ve ganimet bil İhtiyarlık gelmeden gençliğini, hastalık gelmeden sıhhatini, yoksulluk gelmeden zenginliğini, meşguliyet gelmeden rahatlığını ve ölüm gelmeden hayatını ganimet bil buyurdu. Yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki nimet var ki insanların çoğu da aldanmıştır. Onlar da sıhhat ve huzurdur buyurdu. Yani bunlar elden gitmeden kıymetleri takdir edilmez. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şeriflerinde korkan geceden yol alır. Erken yol alan da menziline varır. İyi bil ki Allahü Teala'nın meta'ı hadden aşkındır. İyi bil ki Allah'ın metağı cennettir, buyurdu. Yine Rasulullah birinci defa sure üflemek zamanı geldi. Onu, ikinci defa üflemek takip edecektir. Ölüm de bütün ağırlığı ile gelmiştir, buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabının gaflete daldıklarını anladığı an, onların arasına girer ve yüksek sesle, gerçek surette ''Ölüm size gelecek, ya saadetle veya şekavetle sizi yakalayacaktır.'' buyururdu. Ebu Hüreyre'nin rivayetinde Rasulullah ''Ben bir korkutucuyum, ölüm sizi yakalayacak, varacağınız yerde kıyamettir.'' buyurdu. İbni Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor, ''Bir gün güneşin hurma dallarına yükseldiği, ve batmaya yöneldiği sırada çıka gelen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugünkü güne nispetle akşama ne kadar vakit kaldıysa dünya gününe nispetle kıyamete de o kadar vakit kalmıştır buyurdu. Yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünya yukarıdan aşağı yırtılıp sonundaki bir dikiş ile birbirine tutan bir elbise gibidir. O dikişte neredeyse kopmak üzeredir, buyurdu. Cabir radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesinde kıyametten bahsettiği vakit, adeta bir orduyu korkuturcasına yanakları kızarır ve sesini yükseltirdi. Yine bir defa aynı eda içinde, ''Aranızda sabahladım ve akşamladım.'' Benimle kıyamet arasında orta parmakla şahadet parmağını göstererek bunların arasındaki mesafe farkı gibi mesafe kaldı buyurdu. İbn Mesud'un radiyallahu an rivayetinde Resulullah En'am suresi 125. ayetinin baş tarafını okudu ki manası şudur. Allahü Teala kime hidayet etmeyi dilerse İslam'a onun göğsünü açar, gönlüne genişlik verir. Bunun bir belirtisi var mı diye soranlara, evet, aldatıcı dünyadan uzaklaşmak, ebedi olan ahirete yönelmek ve gelmeden önce ölüm için hazırlanmaktır buyurdu. Mülk Suresi 2. ayetinde, hanginizin daha iyi iş işlediğini belirtmek için Ölümü ve dirimi yaratan O'dur. Ayet-i Celilesinin tefsirinde, Hanginiz daha çok ölümü anar, Hanginiz daha çok onun için hazırlanır Ve hanginiz daha çok ondan korkar, demiştir. Huzeyfer radıyallahu anh diyor ki, Her akşam ve sabah bir münadi, Yolculuk var, yolculuk, diye seslenir. Nitekim, Müddessir suresinin 35 36 37. ayetlerinde muhakkak o cehennem büyük belalardan biridir. Kocundurmak için insanları içinizden hayırda ileri gitmek yahut geri kalmak isteyenleri buyuruldu. Kocundurmak için insanları içinizden hayırda ileri gitmek yahut geri kalmak isteyenleri buyuruldu. Beni temimin azatlılarından Süheym diyor ki, Amir bin Abdullah'ın yanına gitmiştim. Namaz kılıyordu. Oturdum. Acele ile namazını bitirdi ve çabuk ihtiyacını söyle. Çünkü benim acele işim var dedi. Ben de hayrola acelen nedir dedim. Bana Azrail aleyhisselamı bekliyorum dedi benim işimi bitirir bitirmez, tekrar namaza başladı. Birisi, Davud-u bir hadisi şeriften sordu. Davud, beni bırak. Ben, canımın bir an önce çıkmasıyla meşgulüm, dedi. Hazreti Ömer, radıyallahu anh, her şeyde teenni makbul, yalnız ahiret amelinde acele makbuldür, dedi. Münzir, Malik bin Dinar kendi kendine altmış defa, yazıklar olsun, kendine gel, deyip dururken, saklı bir yerde kendisini dinliyordum, dedi. Hasan, vazu nasihatinde, acele edin. Zira nefesleriniz bir defa kesildi mi, bir daha sizi Allah'a yaklaştıracak amelleri işleyemezsiniz. Allahü Teala, o kimseye rahmet etsin ki, günahlarını hatırlayıp saydıktan sonra kendisi için ağlamıştır, dedi. Ve Meryem Suresi 84. ayetini okudu ki, manası şudur. Bu itibarla aleyhlerine azap istemekte acele etme. Çünkü biz onların ecel günlerini sayıyoruz. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh bu hususta o derece cehtu gayret gösterirdi ki dost ve ahbapları kendine biraz acısan diye tavsiyede bulunurlardı. O da atlar koştuğu vakit son noktaya gelince nasıl bütün imkanlarını kullanırsa ben de son noktaya geldiğimden bütün imkanlarımı kullanmak mecburiyetindeyim dedi ve bu hal üzerine vefat etti. Bu zat hanımına. Azığına hazırla, cehennemin üzerinden geçilecek bir vasıta yoktur, derdi. Hz. Ali radıyallahu an minberde, Allah'ın kulları, gücünüz yettiği kadar korunun, Allah'ın himayesine girin ve Allah'tan korkun, sayha ile ayrılan insanlar gibi olun ve biliniz ki dünya bir mesken değil, onu değiştirin, Ölüm için hazırlanın. O sizi gölgelemiş bulunmaktadır. Ne yazık ki dünya sizi kendine çekti, yolunuzu kesti. Noksanlığının sonu, bir an ve yıkılması bir saat meselesi olan bu dünya, kendisinde az durulmaya ve fazla meyil verilmemeye layıktır. Bir gelen ya kurtuluşla veya şakilikle gelecektir. En üstün hazırlığa hak kazanmıştır. Allah katında mütteki, kendi kendine öğüt verip, tövbesini takdim eden ve şehvetine galip olandır. Zira ölüm anı kendisinden saklanmıştır. Kuruntuları kendisini aldatmakta, şeytan yanından ayrılmamakta, ileride tövbe edersin diye kendisini kandırmakta ve irtikab etmesi için isyanı kendisine süslemektedir. Böylece kuruntuları kendisini bastırır ve bulunduğu halinden habersiz kalır. Şurası da bir gerçek ki, sizinle cennet veya cehennem arasında ölümden başka bir şey yoktur. Ömrü, kendi aleyhinde delil olacak gaflet sahiplerine yazıklar olsun. Allahü Teala bizi ve sizi, Nimet kendisini azdırmayan, isyanı kendisini Allah'a itaatten alı koymayan, öldükten sonra hasret ve nedamet duymayan kullarından eylesin. O duaları işitir ve onlara icabet eder. Hayırlar onun elindedir ve o dilediği gibi tasarruf eder. Buyurdu. Allahü Teala, Hadit Suresi 14. Ayetinde. Münafıklar, müminlere şöyle bağırırlar. Bizler sizinle beraber değil miydik? Müminler, evet bizimle beraberdiniz. Fakat siz kendinizi nifaka düşürüp helak ettiniz. Müminlere felaket beklediniz, şüphelendiniz ve uzun ömür hülyası sizi aldattı. Ta Allah'ın emri gelinceye kadar. Bir de Allah'a karşı sizi Aldatıcı şeytan aldattı, buyurdu. Bu ayet-i tefsirinde, Nefsinizi şehvet ve zevklerle aldattınız, İleride tövbe ederim diye beklettiniz, Şüphe ettiniz ölüm gelinceye kadar Ve böylece şeytan sizi aldattı, denilmiştir. Hasan-ı Basri, rahmetullahi aleyh, Sabredin, dişinizi sıkın, bunlar az günlerdir.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 ''Yolcu yoluna devam edecek, ödünç olarak aldığı şeyleri de sahibine teslim edecektir.'' demiştir. Ebu Ubeydetül Bâci diyor ki, ''Ölüm döşeğine yatan Hasan-ı Basri'nin yanına gitmiştik. Bizi beş ettikten, Allah'ın selamı cennet ve cemaliyle dua ettikten sonra sabreder, tasdik eder.'' Ve takva sahibi olursanız O zaman bu dünya Açık ve güzel bir sahadır Allah size rahmet etsin Bu söylediğim Bir kulağınızdan girip Öbüründen çıkmasın Zira Resulullah'ı Sallallahu aleyhi ve sellem Görenler bilirler ki O akşam sabah Yolculuk için hazırlanıyordu Bunun üzerine Taş üstüne taş ve kamış üstüne kamış koymamıştır. Fakat onun için bir alem yükseltildi ve o da ona doğru yükselmeye çalıştı. Acele edin, kurtuluş yoluna gelin. Nerede duracaksınız? Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki sizin gelişinizle gidişiniz bir gibidir. Allahü Teala o kula rahmet etsin ki geçimini en idareli şekilde temin etmiş günahlarına ağlamış ikaptan uzaklaşmış Allahü Teala'nın rahmetine yönelmiş ve ölünceye kadar bu halini devam ettirmiştir dedi Asım el-Ahvel'de Fudayl er sormuştum o da bana ey adam insanların çokluğu sana kendini unutturmasın çünkü sen kendinden sorumlusun. Gelecek olan sanadır, onlara değil. Şuraya buraya giderim diyerek günlerini heder etme. Çünkü her şey aleyhinde muhafaza ediliyor. Geçmiş günahlarını yok edecek, yeni bir iyilik yapmaktan daha güzel bir şeyin var olduğunu sanma, demiştir.